Hocam, kitabınızda dava evliliği diye bir konudan bahsediliyordu. Gerçekten önemsedik. Bu dava evliliği konusunda biraz açıklama yapar mısınız? Dava evliliği. Evet. Dava insanların hayata dava gözlüğüyle baktığı gibi evliliğe de o gözle bakmaları, şuurlu, İslami hassasiyetleri olan, diğer insanlara İslam'ı davet eden erkek veya kızlarımızın aile hayatına da dava insanıyla evlenme açısından başka şartları, özellikleri değil de evleneceği kişi de kendisine uygun dava insanı özellikleri aramaları elbette en uygun olanıdır. İslam davasıyla uzaktan yakından alakası olmayan söz gelimi bazı idealist komünistler dava insanı olsun da isterse çok çirkin olsun veya sakat birisi olsun anlayışında gerçekten çok daha e, samimi olduklarını gösteren evlilikler yapıyorlar. E, Müslümanlar e, Peygamberimizin tavsiyesine uyarak sen dindar olanını seç e, tavsiyesi ile e, karşısındaki insanların kendisiyle dünya meselelerini konuşabilecek, e, akideyi paylaşabilecek, e, çocuklarını e, ortak idealleri doğrultusunda şuurlu birer insan olarak hayata hazırlayacakları şekilde bir evliliği değil de işte babasının zengin olmasını, kendisinin birinci derecede güzel olmasını veya meşhur bir kimsenin kızı olmasını öne çıkartıyorlarsa dava insanı özelliğine sahip oldukları iddiasını da geçersiz kılmış olurlar. Evet, bir hatıramı anlatayım. E, hayli sene oldu. Bir e, savaş yapılan bir ülkeye ziyaret ettiğimde, e, genç kızların e, bir yerde toplanıp ellerinde birer kağıt taşıdıklarını gördüm. Hepsi çarşaflı ve e, yüzleri bile çoğunlukla gözükmeyen, e, tesettürlük kızlar. Ellerinde birer kağıt sıra bekliyorlardı. Sordum oradaki e, arkadaşlara. Dedim bunlar ne yapmak için buradalar? Dediler ki burası resmi bir e, kurum. Ellerinde dilekçe var. Getirdi dilekçelerden birini. Okudu. Dilekçede şöyle yazıyordu. Ben bir mücahit erkekle evlenmek istiyorum. Savaşta yaralanmış, mümkün yüzüne bakılmayacak derecede savaş hasarları üzerinde bulunan bir kimseyle kendisini sizin evlenmeye talibim. Onlar Allah yolunda savaşıyorlar, yaralandılar. Bizse cihad etmek için böyle yaralı bir kimseyle evlenmeyi tercih ediyoruz. Bizim cihadımızda bu olacak. Allah için bizim yüzünü görmek bile e, yönüyle tercihimiz olmaksızın uygun görülen birisiyle nikahlanmak talebindeyim diyen dilekçeleri vardı kızlarımızın. Bu kızlar da beyaz atlı prensler hayal ederler. Onlar da zengin, yakışıklı bir insanla hayatlarını birleştirmeyi temenni edecek heveslere sahiptirler. İşte ama dava sevgisi böyle bakıma muhtaç bir kimseye hayatı boyunca belki hemşirelik yapma gibi bir göreve onları itebiliyor. Ama bugünün nice Müslümanları, iki tane seçecek Kız olmuş olsa birisi güzel, efendim biraz zengin ama dava bilincinden mahrum, ibadetleri yarım yamalak yapan bir kimse. Ötekisi ise tümüyle şuurlu, dava için koşturan, Allah'ın dinini yaymak için heyecan duyan bir kimse. Ama mesela ayağı aksa, aksayan, birazcık topal, hangisini tercih eder dersiniz? Bizde mangalda kül bırakmayan, nice mücahit geçinen gençlerimiz, ötekini hiç gündeme bile almazlar. Evet, yani dava bilincine sahip, şuurlu bir Müslüman kız ama gözü biraz e, sakat olan e, bir durum arz ediyorsa, e, dava insanı bununla hiç ilgilenmez bile. Ee, Malezya'nın, Endonezya'nın Müslüman tüccarlar tarafından hiç e, silah kullanılmadan Müslümanlaştırıldığını, e, öyle İslam'a geldiklerini bilmem bilir misiniz? Evet, e, Müslüman tüccarlar oralardan ticaretler yaparlarken, yer yer o günün şartlarına göre birkaç ay oralarda kalmak, e, alışveriş bağlantılarını yerine getirmek durumunda oluyorlardı ve oralarda genellikle evleniyorlardı. Evlendiklerinde aile hayatlarında çok güzel bir örneklik ortaya koyduklarından çevredeki insanlar onlara gıpta ediyorlar ve bu örnekliğin, güzelliğin dinlerinden kaynaklandığı için onlar da onlara özenip Müslümanlaşıyorlardı. Ve giderek birbirlerine bakarak e, koca toplum böyle İslamlaştı, Müslüman oldu. Onların torunları Avrupa'da işçi olarak çalışan torunları çok çirkin ahlakıyla e, hiç İslam'a doğru e, insanları meylettirmiyorlar. Veya oralarda İslam'ı tebliğ eden kimselerin işlerini zorlaştırıp e, kötü örnek olma durumunda kalıyorlar. Yani bunlar gibi mi olacağız? Bunların dini mi çok önemli bir din? Diyenilerek kötü örnek teşkil eden insanlara bakarak dinden soğuyorlar. Bugün Müslümanlara bakarak İslam'a giren insanlar hemen hiç yoktur. Ailevi hayatlarımızda, ticari hayatlarımızda, bireysel davranışlarımızda, çekici olmaktan çıktı, itici özelliklere sahip oldu. İşte aile hayatımız güzel olursa, dava evliliğini öne çıkartırsak, bu başka insanları da davaya, davet anlamına gelir. Ve Müslüman kral ve kraliçeler olarak, evlerimizi güzel bir saray edinerek, prens ve prensesler yetiştirmeye Çalışan ama bütün bunları Allah'a kulluk ölçüleri içerisinde yerine getiren güzel insanlar olmuş oluruz. Evinde İslam'ı hakim kılmayan, dava insanı olduğunu evinde ispat etmeyen, evinde şeriatı hakim kılmayan insanlar, toplumda davasının neticesi olarak İslam'ı yaygınlaştıramazlar, İslam'ı hakim kılmak için ciddi bir gayret gösteremezler. Dava adamının ne kadar bilinç sahibi olduğu aile hayatıyla açığa çıkar, ispat edilir. Sözümüzün eri olan dava insanları olmak istiyorsak evlenme konusunda da eş seçimi konusunda da evlendikten sonra aile hayatlarımıza çeki düzen verme hususunda da davamıza uygun gayretler içinde bulunmak.